Bir iklim adaleti güncesi. Allah, Allah, Allah. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Allah, Allah, Allah. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Pombil. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da eklim için dinliyorsunuz ben Özge Can Kara ben de Ömer Madra destekleri için dinleyicilerimiz Meltem ve Ergin Taşkın'a çok teşekkür ederiz bugün yine yine bu haber mi diyeceğimiz bir haberle açalım programı ve Eylül ayının bir sıcaklık rekoru kırdığını söyleyelim NASA'dan gelen NASA'dan gelen son haberlere göre Eylül 2016 136 yılın Eylül aylarının en sıcağı oldu e, ve de son 12 ayın e, 11 tanesi böylelikle sıcaklık rekoru kırmış oldu. Yani Ekim 2015'ten beri çok sıcak aylar geçiriyoruz. E, normalin e, 0.9 derece üzerinde bir sıcaklık geçirdi Eylül ayı. E, 19. yüzyıl normalinin ve artık hani bizim e, Bakmadan internete söyleyebileceğimiz, her ay bittiğinde söyleyebileceğimiz bir haber şekli haline aldı bu e, en sıcak ay oldu haberleri. E, bu ki zaten 2016 yılının en sıcak yılı olması da bekleniyordu. Eylül ayında gelen bu rekorla birlikte artık neredeyse kesin gibi. E, 2015-2014'tü geçmişti, 2014'te diğer yılları geçmişti ve her sene en sıcak sene rekoru kırılıyordu. 2016'da anlaşılan... Bu yolda ilerliyor. Yaklaşık 1.25 derece fazla olması bekleniyor 2016'nın sıcaklık ortalamasının 19. yüzyıl sıcaklık ortalamasına göre. 1.5 öyle mi? 1.25. Yani 1.5'a çok çok az bir şey kalmış oluyor Paris'teki hedefin zaten tutturulamayacağı son derece aklı başında bilim insanları tarafından söyleniyordu ama gözde görülür Senin de dediğin gibi bir şey yani bu en sıcak yaz da kesinleşti tarihte görülmüş kayıtlara geçmiş en sıcak yazı da geride bıraktığımız söylenebilir bunun, bunun da böyle gideceği anlaşılıyor yani buradaki önemli tehlikelerden bir tanesi hep konuştuğumuz yani gene mi işte biliyoruz artık tehlikesinden düşmek yani bir arkadaşım soruyor gene mi aynı şey falan diye ya bundan daha korkmuş ne olabilir dedim ben de kendisine. Yani her <gülüyor> ay bu mi? haberin Soru. geleceğini bilmek aslında biraz korkutucu. Evet. Bu bunu bu beklentide olmak ve hani bir grafik vardı çok uzunca bir süre sosyal medya yani iklim ve ekoloji camiasının sosyal medya hesaplarında da gezdi 19. yüzyıldan itibaren sıcaklığın nasıl arttığını gösteren bir grafik daire şeklinde. Grafik, evet. evet, artıyor, çok artıyor iyi. ve son böyle bir tık hani resmen 2 dereceye Sıçrama doğru sıçramayı evet. yapıyor, evet. O gerçekten çok çarpıcı bir grafikti. Bu gelen haberlerde aynı grafiği doğrular şekilde ve daha da arttıracak gibi. Evet, yani şeyinde 2016'nın sıcak yaz şey en sıcak yıl olma ihtimali de yüzde 99'un üzerine çıkmış şimdi yüzde yüz denemiyor tabii görmeden ne olur ne olmaz bilimsel bir kuşku daima ihtiyat payı bırakmak gerekiyor ama artık yüzde 99'dan bahsediyoruz yani ve bu son 12 ayda yedi tanesinin ortalama sıcaklık artışı bir derecenin üzerinde olmuş ve de bu 136 yıl boyunca ki ee, sıcaklıkların e, arşivinin tutulduğu 136 yıldan bahsediyoruz. Böylesine bir artış görülmemiş. Bir derecenin üzerine bir artış görülmemişken son 7 ayın bir derece üzerinde olması e, gerçekten bu bir buçuk derecelik hedefin aslında belki geçtiğimizi ve iki derece iyi tutturabilirsek ne şanslı bize diyeceğimizi hatırlatıyor gibi. Evet böyle bir ihtimalde ortadan kalkacak eğer fosil yakıtların derhal tamamının yeni herhangi bir petrol, boru hattı, yeni herhangi bir maden kuyusu maden açmak ya da işte herhangi bir doğalgaz işletimini yeniden açmak gibi bir iş yapıldığı takdirde bu şansımız sıfır olacak. Yani tutturulamayacak, tutturulamayınca da neler olacağını ...hepimiz biliyoruz ama söylemek istemiyoruz... ...denizler... ...kuraklıklar, açlık, savaş... Evet... ...hatta ne? bilemediğimizde pek çok kısmı var... ...yani modellemelerle öngörülemeyen... ...ve özellikle bu permafrostlarında... ...erimesiyle birlikte... ...o kadar girit bir yapıdan... ...bahsediyoruz ki... ...çok daha hızlı bir şekilde... ...ısınmayı getirebilecek... ...pek çok etkileşime neden olacak... ...yani bu sıcaklık artışı... ...dediğimiz şey... Aman klimayı birazcık daha soğuğa açarız o zaman da rahatlarız kurtuluruz gibi e, çok basit bir şekilde atatabileceğimiz bir şey değil. Akselerasyon var yani evet çok acayip bir durumdan bahsetmek mümkün bunda. Evet ama e, bir yandan küçük güzel haberimize kısaca girelim tekrardan umut verici haberimize. Bu dediğimiz gibi e, yeni madenler açılmasın yeni petrol boru hatları yapılmasın. ...kısmında Amerika'nın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde Kuzey Dakota'da oranın yerli halkı büyük bir 3.8 milyar dolarlık bir petrol boru hattı projesine karşı eylemdeydi. Aslında 1 Nisan'dan beri bayağı uzun süredir eylemdeler ve son artık son haftalarla birlikte resmen bir ayak... Amerikalı savcıların deyimiyle ayaklanma halinde. Ama oradaki insanların... Ama tamamen barışçıl. Yani evet. hiçbir şey yok. Tam tersine üzerlerine ciddi köpekler falan saldırtıldığını gördük. Evet. Zaten bu köpek saldırma videolarından dolayı gazeteci Amy Goodman'ı suçladılar aslında haksız yere. Sadece Türkiye'de olabileceğini düşündüğümüz şeylerden bir tanesi Amy Goodman'ın başına geldi ve de Democracy Now!'da yayınlanan köpeklerin insanların ağızlarını, burunlarını ısırdığı görüntülerden dolayı Amy Goodman'a e, savcılık ayaklanma çıkarma suçundan e, suçunu verdi. Ama e, sonrasında hakim dün gece bu suçlamaları düşürdü. Zaten açık gazetede de bundan bahsetme fırsatı buldunuz. Evet evet kendi sesinden de yani çok tabii önemli bir şey çünkü e, iklim adaleti konusunda Amy Goodman kendi yaptığı konuşmada da şey 20 tam 20 yıldır biz yayın yapıyoruz demokrasi Now'da. bu konuda diyor iklim adaleti ve iklim değişikliği küresel ısınma ve bütün zirveleri de izlemekteyiz işte Birleşmiş Milletlerde zirve diye nitelendirilen toplantıları ve genellikle de görüyoruz ki e, Ön hatta cephenin ön safında daima yerliler kendi egemenlik haklarını... ...su ve hava topraklarını korumak için şey yapıyorlar. İ Keystone Excel e macerası 5 yıl mı 7 yıl falan sürdü. Onun başında da daha sonra arka, tanıdığımız, e beğendiğimiz insanlar, yazarlar... bir Akkib'in veya başka ünlü oyuncular falan da katıldı kendilerini tutuklattı da hatta James Hansen gibi NASA'nın üst düzey e, şeyi e, iklim bilimcisi e, o zaman direkt ayrılmış mıydı NASA'dan bilmiyorum hatırlamıyorum ama bütün bunların başlangıcında da gene yerlilerin olduğunu söylüyorlardı dolayısıyla bu çok önemli bir şeydi gazetecilik açısından da. ...senin dediğine de katılıyorum... ...yani Türkiye'de falan... ...sadece olan şeyler değil bunlar... ...Amerika'da çok ciddi bir tehlike var yani... ...anayasal haklarının çiğnenmesi... ...bir genç kadın... ...gazeteciyi de... ...45 yıldır evet. ...yargılıyorlar yani... ...hakikaten akıl dima durduracak bir... ...nitelikte... ...ama bu çok iyi bir haberdi... ...Amy Goodman'ın avukatın dediği gibi yanlış... ...kayaya tosladılar... Çünkü Amy onu pek bırakacak gibi bir biri değil. Ayrıca da şey diyorlar yani. Şimdi bir özgür bir kadın dediler. O da öbür avukat da o her zaman özgür bir kadındı. Ve gazetecilik yapmaya ta kara, e, sessizliğin bulunduğu her yere gideceğiz diyor Amy Goodman evet. da ekiple beraber. Ve bütün dünya basında çarlar. Aynı söylediğinizde ya Schlossberg... 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sadece Kuzey Dakota'daki gösterileri filme aldığı için orada göstericilere yapılan aslında eylemcilere yapılan Onu saldırıları gün gö dayanışma gösterisinin üstelik başka bir yerde ona Kuzey Dakotalıları ha, desteklemek evet. için yapılan bir şeyde eylemde doğrudan eylem mi filme aldığı için. Ve Edward Snowden bir tweet atmıştı bu konuyla ilgili. Şöyle diyor. E, düşünün ki benim için 30 yıla kadar hapis isteniyor ve kendisi şu anda Rusya'da e, ve Amerika'nın hani böyle e, ABD'nin en çok aradığı Casus insan. Casus yaptı falan. Casusluk yaptı diye. Ve bir tane e, eylemi e, filme çeken kişi hakkında 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gerçekten çok ilginç. E, ben de bu konuyu dün e, detaylı bir şekilde araştırmaya başladım. Çünkü yani işin Gerçekten iklim adaleti konusunda ilginç yanlarından bir tanesi bu yerlilere yerli halka yapılan saldırıların ya böyle yerli halk gününde olması mesela yerli halklar gününde 27 kişiyi gözaltına alıyorlar. Aynı zamanda bu 3 Eylül köpeklerle ve biber gazlarıyla saldırdıkları gün orada Sioux kabilesinin 300 üyesini öldürdükleri ABD ordusunun 300 kabile üyesini öldürdüğü katliam yaptığı bir günün yıl dönümü. Yani böyle korkunç e, rastlantılarda resmen sanki oradaki halka savaş açmış gibi bir durum ve var. Ve korku yaratmak için büsbütün evet. Yani çok e, ilginç bir nokta ben bunu söylememiştim radyoda benim de dikkatimi çeken ayrıntılardan biri bu. Evet ve bu de normal olarak mesela tatilde olması gereken Labor Day orada tatil... Ve hiçbir zaman yapılmamış ama ilk defa böyle bir saldırı mesela Labour gününde de oldu. Çok ilginç ve e, yine e, mistik e, kısımlarından bir tanesi belki de oradaki yerli halkın bu e, kara yılan ve ilgili e, bazı kehanetlerin olması ilginç bir kehanete daha rastladım. Ve bu kehanette de diyor ki e, o işte şey e, insanlar ezilecekler. E, ruhları köreltilecek sonrasında yedinci bir jenerasyon uyanacak ve o onlar e, devrimi getirecekler bütün gezegeni kurtaracaklar ve de e, her renk ve her e, çeşit insanda diyeyim bir harmoni yaratacaklar diye bir kehanet var. Ve gerçekten bu yedinci jenerasyona çok inanıyorum ben. Bu beni umut dolduruyor. Evet, zaten yerlilerin, özellikle Kuzey Amerika yerlilerinin en temel geleneklerinden biri olduğunu sanıyorum. Yedi kuşaktan geliyor. Yedi kuşak da devrediliyor sorumluluk. Yani dedenin dedesinin nenenin nenesinin nenesinden alıp. Torunun torununu aktarıyorsun. Yedi nesillik bir şey var. Sorumlu um, itelemişler yani yedinci nesile. <gülüyor> hayır onlara kadar. Yedi nesil ötesine kadar sen sorumlusun. Diye. Ha. Yedi nesilden öncesinden aldığın şeyi, atalardan aldığın sorumlu, onlara aktarmakla yükülmüşsün. Aldığın gibi kor koruyarak aynen muhafaza edip göndermelisin. Toprağı, onlara bırakmalısın. Toprağı, suyu, havayı. Evet bu e, belki bu direnişten gerçekten e, farklı bir şey hem ruhen hem basın özgürlüğü olarak hem iklim adaleti olarak oradan e, güzel haberler umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Ve Kar de. da şeye söylüyorlar değil mi? O petrol boru hattına attı. ha. karayılan diyorlar evet. Evet ve de o e, Missouri nehrinden geçtiği için ve o nehir tek e, içilebilir su kaynağı olduğu için yerlerin ve o nehirden iki kere geçtiği için nehiri kirletme ihtimali olduğundan o yüzden kara yılan, bütün yaşamlarını bitirebilecek bir kara yılan. Ve bu petrol bu ruh hattı e, Misori nehrinden iki kere geçiyor ve oradaki su kaynaklarını tehdit ediyor. İnsanlar şu anda Kuzey Dakota'da hala suyu ve toprağı savunmaya devam ediyorlar. Ama e, öte yandan e, ABD'nin seçim haberleriyle ilgili bir şeylerden bahsedelim ve e, hiç bahsedilmiyor değil mi? Yani <gülüyor> Türkiye'de en son Clinton'ın şey tabii e, YPG'yi silahlandırırız Kürtleri silahlandırırız gibi açıklaması üzerine biraz gündeme girdi Türkiye gündemine ama iklim konusunda neler söylediği e, ABD'de e, bile kim, takip evet, edilmiyor olabilir. Hiç söylenmiyor ki zaten. Fakat mesela Bill McKibben ilginç bir yazı yazmış yeni yani Vermont gibi küçük bir yerde bile çok ciddi bir büyük petrol yani fosil yakıt şirketleri zengin şirketler Vermont gibi pek dikkate alınmayan küçük bir yerde bile e, faaliyet gösteriyorlar ve büyük paralar harcayarak Cumhuriyetçi yani iklim değişikliği yoktur filan diyen insanların seçilmesi için yerel seçimlerde de büyük bir gayret gösteriyorlarmış mesela bir buçuk milyon dolar filan vali seçilsin diye para yatırmış oldukları çıktı. Eee biraderlerin Amerika'nın ve dünyanın en zengin yani ikisini bir birlikte alırsan en büyük entite zengin. Yeryüzünün en büyük zenginleri tamamen şey bu Tarsens yani <gülüyor> petrol, katran kumlarına yatırım yapan böyle işlerle büyük paralarını paralarına para katan insanlar bu Bernie Sanders da oradan çıkınca demek ki evet demek ki buraya bir müdahale etmemiz gerekir demişler şimdi onu yazıyor bir yerlisi olarak Vermont yerlisi olarak Bill McCubbin'da evet ben de bir The New Yorker'da bir makaleye denk geldim Donald Trump'ın seçilmesi halinde Obama'nın yaptığı bütün bu ...enerji dönüşümü ve iklim değişikliğini durdurma, azaltmak için attığı her adımın tamamen geriye döneceğinden bahseden bir e, makale vardı. E, zaten bu yapılan bir araştırmanın da aslında sonucu... E, ...Nature Climate Change diye bir e, web sitesinden okuyorum. Yapılan araştırmada Donald Trump'ın seçilmesi halinde... Ee, ...ABD'nin bugüne kadar attığı tüm adımların tamamen geriye gideceğinden söylüyor. Ki zaten Donald Trump e, iklim değişikliği konusunda çok fazla gafa sahip olan... ...ve Çinlilerin uydurduğu bir şey olarak iklim değişikliğini nitelendiren bir aday olarak... ...2012'de e, şöyle demiş, ABD'nin e, üretimini e, rekabetçi olmaması için... ...Çinliler iklim değişikliği diye bir şey uydurdular demiş... Ve e, Hillary Clinton zaten bunu e, münazaralarda kullanıyor. E, sanıyorum ki artık Trump'ın seçilme ihtimali özellikle son çıkan ses kayıtlarından sonra oldukça az. E, zaten bizim yapabileceğimiz bir şey de yok ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliği konusundaki tutumu çok belirleyici oluyor tabii ki. ABD'nin ve Çin'in. E, o anlamda Trump'ın seçilmesi e, bizim ekolojistler açısından daha... ...üzücü bir gelişme olacak sanırım. Trump'ın... E, ...iddialı şeylerinden bir tanesi de... ...ilk icraatlarından biri olarak... ...başkanına seçilirse... ...Paris e, anlaşmasını iptal etmek. Yani Amerika açısından... ...iptal etmek olacağını da söyledi. Ama e, zaten şey... ...dört e, yıl bağlayıcılığı yok mu? Dört yıl boyunca şey yapamıyor. Bir de zaten gönüllü yani iklim anlaşması... Zaten, ...o yüzden. Hani sanki Obama'nın... E, bu mag sabah magazin programı gibi olacak ama Obama'nın işte e, özellikle Trump'a karşı bu Paris anlaşmasını bir an önce seçimlerden önce onaylatmak ve bu dört yıl boyunca eğlenmemesini sağlamak gibi ee, bir derdi var. E, evet ama onaylatma şansı çok düşük tabii. Yani senat ve temsilciler meclisinden geçmesi lazım onaylanması, hürriye girmesi için Amerika açısından. Amerika Birleşik Devletleri kolay olmayacaktır. Fakat yani şeyi de bir yandan da yani Paris Anlaşması son derece <gülüyor> yetersiz olmakla birlikte sık sık eleştiri fosil yakıt lafı bile geçmiyor falan diye kaç defa. Fakat her şeye rağmen 200 milletin temsilcisini oraya getirip böyle bir anlaşmayı imzalatmakta uzun yıllar süren bizim de bir parçasını oluşturduğumuz iklim adaleti mücadelesinin bir sonucudur. Başka türlü onları kim oraya getirip de bunu yaptırabilirdi zaten? Onu da söylemekte yanar evet, var. Evet. Ben de şu anda son sayıya bakıyordum da 197 e, e, ortaktan diyelim 81'i onaylamış son durumda. Evet. Türkiye'de daha onaylamadı. Yok hayır. Türkiye yani e, Türkiye belki bir kanun hükmünde kararname ile şu arada derede Paris Anlaşması'nda geçirebiliriz meclisten diye düşünüyorduk ama e, onlar madde 80 gibi kanunlarla meclisten zaten e, meclisten geçmesi lazım kanun hükmünde kararnameyle olamaz uluslararası antlaşma hadi ya evet. işte ona <gülüyor> araya soksaydık Paris Anlaşması da geçseydi ama zaten Storba hani Torba <gülüyor> şeyle olmuyor bu yani <gülüyor> öyle mi tamam <gülüyor> her zaman bir hukukçuyla yola çıkmak <gülüyor> gerekiyor ee, ama zaten yani hani Türkiye'de şu anda madde 80 gibi bir şey varken yani hani yani buna kanun falan demeye dilim varmıyor yani bir evet. ee, o yüzden Paris anlaşmasına gelene kadar Öncelikle o madde 80'in kaldırılması lazım diye düşünüyorum ee, hele bir meclis çalışmaya başlarsa günün birinde bakalım <gülüyor> dün yine madde 80 e, şeyde sosyal medyada e, trend halindeydi ee, bakalım evet bu konuda aslında e, pek çok çevrecilerin bir dönem e, grupların çevreci gruplar milletvekillerini de arayıp madde 80'le ilgili geri çekilsin diye kampanya yaptılar e, belki de son durumu e, takip etmek mümkün olabilir önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili daha detaylı konuşabiliriz en son Arif Ali Cangı'dan madde 80'in olduğunu dinlemiştik ki kendisi de Afrika'nın Nobel'i denen bir ödülü aldı. Ha, onu da söylemek lazım. Evet benim de aklımdaydı. Ne olur, var mı elinin altında o bilgi? Hemen. E Çok e günün en iyi haberlerinden biri o da. Evet ve ben geçen hafta e kendisini gördüm İzmir'de. Ee, o sırada böyle çok anlayamadığım için tebrik etmemiştim <gülüyor> ama buradan tebrik etmiş olayım. Ee, nükleersiz ge gelecek ödüllerinden direnişçi dalına İzmir Baros avukatlarından Arif Ali Canlı değer görüldü. Almanya merkezde Franz Moll Vakfı'nın nükleersiz gelecek ödülleri deniyor. Ee, tören Johannesburg'da olacakmış ee, ve de e Artvin Cerahatepe'den İzmir FM Çukuru'na kadar Türkiye'nin birçok önemli çevre davasına da... Hakareyan arayan yurttaşların savunmalığını yapan CANG'ı bu yıl vakfın direnişçi ödülüne değer görüldü. CANG'ı ödüllü ülkemizdeki tüm nükleer karşılıkları ve yaşam savunucuları adına alacağını vurgulayarak... ...bu ödülün nüklelere ve diğer yaşamı te tehdit eden projelere karşı yürüttüğümüz yaşamı savunma mücadelemizi yükseltmesini... ...dünyanın diğer ülkelerindeki mücadelelerle buluşmasının başlangıcı olmasını umut ediyorum. Nükleer belasının dünyanın başına insanlık sardı, el birliğiyle, dayanışma ile, direnişle... ...dünyayı bu beladan kurtarabiliriz. Yaşamın sürmesi için nükleersiz bir geleceği... ...kurmak zorundayız, diyorum, Onu yaptı. 17 Kasım'da yapılacakmış... ...Özül Tören'den. Evet, ona da bir günaydın dedik. Evet, böylece. günaydın ve tebrik ettik böylelikle. Evet, güzel haberler. Aa, programın da sonuna gelmişiz. gelmişiz. Ee, o zaman haftaya görüşmek üzere... ...diyelim ve e, teşekkür ederim. hoşça kalın, hoşça kalın.